Şüphesiz buna kendisi de şahittir ve o, mal sevgisine de aşırı derecede düşkündür. İnsan düşünmez mi ki kabirlerde bulunanlar diriltilip dışarı atıldığı zaman ve kalplerde gizlenenler ortaya konulduğu zaman hali ne olacak? Şüphesiz Rableri o gün onlardan tamamıyla haberdardır.